Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, küfür ve günahlar da derece derecedir. Elbette küfür ve günahlar derece derece olduğu gibi iman da salih amellerde derece derecedir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında o insanlar Allah yanında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir buyurmuştur. Alimran 163'te Yine her kimin yaptığı işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir demiştir. Enam 132'de Yine haramayı başka bir aya ertelemek suretiyle Allah'ın hududuyla oynamak ancak küfürde ...daha ileri gitmektir demiştir. Tövbe 37'de. Yine ne zaman bir sure indirilse... ...iki yüzlerden bazıları... ...bu kimin imanını artırdı derler. O bilsin ki... ...Kur'an iman edenlerin imanını artırmıştır. Onlar bunun inişini birbirine müjdelerler. Fakat... ...kalplerinde hastalık olanlara gelince bu onların pisliklerine pislik katmıştır da onların murdar düşüncelerini daha da berbat etmiştir. Ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir. Tövbe 124 İşte bunlar ve benzeri pek çok ayetler imanın da, küfrün de, iyi amelin de, kötü işlerin de derece derece olduğunu açıklamaktadır kardeşlerim. Gerçekten şeytan halkın pek çoğunu öylesine tuzağa düşürmüş ve onları baştan ve insanlıktan çıkarmıştır ki, sanki çocukların topla oynadığı gibi onlarla oynamakta, onları çeşitli isyan ve küfür vadilerine yuvarlamaktadır. Aslında küfür ve isyan olan nice amelleri istediği kalıba dökerek onlara istediği şekilde göstermekte, bu suretle onları avlamaktadır. İslam hidayetinin uyarıcısı esaslarından yeterince gıda alamayan insanlar nefsinden gelen dürtülerle de şeytanın izine düşmekte, onun saptırması ile çeşitli günahlar işlemekte ve işlenen günahlar hakkında çeşitli zan ve vehimlere kapılmaktadır. Onların irtikap ettikleri bu günahların en hafifi günah işleyen kişinin işlediği harama bu haramdır, aslında benim bunu işlememem gerekir diye haramlılığına inanarak işlediği günahlardır. Hatta o kişi o haramı işler işlemez pişmanlık duyar ve estağfurullah diyerek Allah'a istiğfarda bulunur. İşte en hafifi olmak üzere günahlar da bir takım derece ve mertebelere ayrılır kardeşlerim. İrtikap edilen günahlar ve kötülükler, ihtiva ettikleri zarar ve fitnelere göre derece derecedir. Mesela adamın biri bir kadını veya bir erkeği gizli dost edinip, onunla fuhuş yapmakta, fakat bir diğeri her önüne gelenle, her fırsatta zina ve fuhuş yapmakta. Tabi böylesinin günahı daha büyük ve daha zararlıdır. Keza iki kişiden her biri aynı günahı irtikab eder. Fakat birisi irtikap ettiği günahı gizliden işler diğeri ise aşikare işler ve işlediği günahı açıkça ilan eder. Elbette böylesinin günahı daha büyük ve daha zararlıdır. Böylesi için iflah olmaz Allah'ın affına yaklaşmaz birisidir de denilebilir hatta bu hususta aleyhissalatü vesselam ümmetimin hepsi afiyet bulur ancak alenen günah işleyen hariç şöyle ki kişi Allah kendisinin günahını örtmüşken sabah kalkar da Allah'ın örttüğünü insanlara ilan eder der ki ey filan ben bu akşam şöyle şöyle yaptım Allah'ın onun hakkındaki örttüğünü sabahleyin herkese duyurur. İşte böyleleri afiyet bulmaz diyor Ali sallallahu aleyhi ve Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bir hadis şerifinde şöyle buyuruyor. Her kim bu pisliklerden birine müptela olursa Allah'ın örttüğünü o da örtsün. Aksı halde suçunu Açığa uğrana biz bu hususta Allah'ın kitabında hüküm neyse onu uygularız diyor. Yine bir sözünde ve Selam Efendimiz Bir hata ve günah gizli işlendiği zaman ancak işleyene zarar verir. Fakat alenen işlendiği ve başkaları tarafından da red ve inkar edilmediği zaman bunun zararı herkese dokunur buyuruyor. Evet, günahların zarar ve ifsadı sadece gizli ve aşikara işlenişlerine göre değil, diğer bazı sebeplerle farklılık arz eder. Mesela birisi kocası olmayan bir kadınla zina ediyor, bunun günahı kocası olan bir kadınla zina edene nispetle hafif kalır. Çünkü kocası olan bir kadınla zina eden bir kimse sadece zina günahını işlemekle kalmaz o kadının kocasına da zulmetmiş olur. Ona karşı düşmanlık başlatmış olur. Onun yuvasının yıkılmasına kadar günahını yaygınlaştırmış olur. Şüphesiz bunda zina günahına ilaveten diğer bazı büyük kötülüklere de irtikab etmiş olur. Keza aynı durumda zina etmiş bulunan iki kişiden biri komşusunun karısıyla, diğeri ise uzaktan birisinin karısıyla zina ediyor şüphesiz komşu karısıyla zina edenin günahı diğerine nispetle daha büyük günahtır. Çünkü bunda komşuya eza vermeme komşunun bütün haklarına riayet etmek hakkında Yüce Allah'ın ve O'nun Resulünün emirleri çiğnenmiş olur. Zarar ve nefse de o nispetle artmış olur. Günah ve haramlar ihtiva ettikleri zarar ve mefsedetleri itibarıyla bazı derece ve farklılıklar ifade ettikleri gibi işledikleri ahval, zaman ve mekan itibarıyla da farklılıklar arz eder kardeşlerim. Günahı işleyenin durumuna göre farklılık olur. Mesela aynı suç ve günahı Ramazan'da işlemekle Ramazan dışında işleme, Ramazan'ın gecesinde işlemekle gündüzünde işleme aynı değildir. Kâbe'de irtikap etmekle Kabe dışında o günahı irtikap etmek de aynı değildir. Suç ve günahı işleyenin durumuna gelince mesela hür bir kimsenin işlemesiyle bir kölenin işlemesi aynı değildir. Bundan dolayıdır ki köleye hür kimseye verilen cezanın yarısı verilir. Yine aynı suçu bekar bir kimsenin irtikap eylemesiyle evli bir kimsenin irtika eylemesi de aynı değildir. Bunun içindir ki kardeşlerim kendisine verilen zina cezası da aynı olmamaktadır. Genç bir kimsenin zina etmesiyle ihtiyar bir kimsenin zina etmesi aynı derece değildir. Ama vicdanı da bunların aynı olmadığı bilip takdir edilir yaşı hayli ilerlemiş olduğu halde zina günahını irtikab eden bir kimse hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç kimse vardır ki kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz onları temize çıkarmaz onların yüzüne bakmaz onlar için çok şiddetli bir azap vardır bunlar yaşlı olduğu halde zina eden idareci olduğu halde yalan söyleyen fakir olduğu halde kibirlenen diyor. Allah'ım bizi haktan ayırma. Rabbim rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Yani kırbaç cezası fonemen, bunu da hadis açıklıyor. Nasıl ki evli olana, dul olana rejim cezası varsa, bekara yüz sopa varsa, köleye, cariye ise bunun yarısı uygulanır. Yani kırbaç cezası ölüm cezası onlardan kaldırılıyor. Hadis-i Şerif bunu böyle açıklıyor. Evet. Aynı günahı işleyen iki kişiden biri alim diğeri cahil olduğu zaman şüphesiz alimin günahı daha ağırdır. Çünkü o irtikap ettiği günahın sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunu bilmektedir ona ne gibi zarar vereceğinden haberdar bulunmaktadır. Keza hali vakti yerinde olan birisinin hırsızlık yapmasıyla fakir ve muhtaç birisinin hırsızlık yapması da aynı değildir. Buhar'ın şimdi sorduğunuz soruya şöyle dikkat ederseniz köle veya cariye dediğimiz zaman bunlar zaten Müslümanların köleleridir. O türlü huylardan mahrumdur. O türlü huylardan mahrumdur. Ve böyle olması hasebiyle de mesela Ayşe annemizin kölelerinden, cariyelerinden beri de Ayşe annemiz onu alıp azat ediyor. Tabi. Onun için diyorum yok ters bir cevap değil. Siz de cevabımı ters anlamayın ters olsun diye konuşmuyorum. Kölelerden bir tanesi ona çok aşıktı. O Beriye'yi ne kadar arzuladıysa, hür bir kadın olması hasebiyle Allah Resulü de Ali sallallahu aleyhi ve Ayşe annemiz de araya girmesine rağmen o köle de azad edilmişti. Beriye de ömür boyunu istemedi. Aleykümselam aleykümüsselam. Yani cariye Efendisine hizmet etmekle mükelleftir. Evlenemez onlar. Ancak birçok hükümler var. İnşallah onları geri geldikçe anlatalım. Şu an ben kitabı bitirmek istiyorum. Aleyküm selamlarım. Ama aradığınız şeyleri Nur suresinin tefsirinde ve bununla gelen nakillerde bulabilirsiniz. Nispeten hafif olan bir günah, ona manevi bir hal arz olmakla diğerlerinden daha tehlikeli bir hal alır. Suç ve günahların ihtiva ettikleri zarar ve ifsatlarına göre derede derece olduğunu öğrendiğimiz gibi, bazen kendisine arz olan kalbi ve manevi bir haline de diğerlerinden daha tehlikeli bir hale geldiğini de görüp, öğrenmemiz daha iyi olur bu hususta bazı misaller verilebilir adam zina veya livata gibi bir günaha yakasını kaptırmış fakat öylesine kaptırmış ki devamlı kendisini bununla meşgul ediyorsa maşukuna veya maşukasına adeta tapar ona tazimde bulunur onun önünde eğilip bükülür ona teslim ve esir olur o emrederse onu yapar. Onunla yatıp onunla kalkar. Onu seveni sever, düşman olana düşman olur. Onun sevdiğini sever, sevmediğini sevmez. Ondan başka bir şeyi gözü ve gönlü görmez. Onun olan sevgisi her şey olduğu gibi Allah ve Resulullah sevgisinde gölgeler. Allah ve Resulullah'ın emirlerine itaata çok sonra sıra gelir. İşte bunun zarar ve fitnesi diğer irtikap edilen herhangi bir haramın zarar ve fitnesine kıyasla kıyas edilemeyecek kadar çoktur Allah'tan başka diğer sevilen şeyler eğer Allah için sevilmiyorsa bununla birlikte candan ve gönülden seviliyorsa İslam bu kabil sevgileri şiddetle kınar ve bunlar için tapınma tabiri kullanır bunun örneğini ve ispatını Allahü Vesselam'ın ve Selamın sözlerinde görmemiz mümkündür. Allah Resulü